Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.''